Peygamberimiz çok yüce bir kimse. Bu yüce kelimesiyle de Resul-i Ekrem'in yüksekliğini tarif edemedim ben. Bütün beşer biriye gelse Resul-i Ekrem'i mededemezler. Çünkü Resul-i Ekrem'in Allah'tır Celle Celaluhu Hazretleri. Oh. Ve sırr-ı Muhammedi'yi haktan başka kimse dilemez. Onun için salavat-ı şerife de Allah bize emrediyor salavatı veriniz diye biz diyoruz ki sen ver diyoruz. Manası ne demek? Allah diyor ki habib Muhammed'e salat ediniz diyor. Biz diyoruz ki Allahümme salli ala Muhammed, Ya Rabbi sen Hazreti Peygamberi'ne salat ediyoruz. Manası Ya Rabbi sen bize emrediyorsun Habibi Muhammede salat edin diye ona layık olan salavatı biz bilemiyoruz. Ancak ilmi ilah ile sen bilirsin, ona layık olan salavatı sen ver diyoruz Cenab-ı Hakk'a.